Tabii iki durum söz konusu. Ya kazalarını da cemaatle kılıyoruzdur hı hı. ya da ferdi olarak kılıyoruzdur. Hı hı. Cemaatle kılıyorsak yine sesli okumak lazım. Zaten sabah namazı, akşam namazı ve yatsı namazında cemaatle kılındığı takdirde sesli okumak vaciptir. Hı hı. İnsan tek başına kılıyorsa isterse cemaatle kılıyor gibi sesli okuyabilir, isterse sessiz de okuyabilir. Ancak tek bir kişi yine aynı şekilde e, ferdi olarak yatsı namazını kılmamış daha sonraki hı hı. bir zamanda Kaza ediyorsa yine serbesttir, hürdür, muhayyerdir. İsterse sesli olarak okuyabilir, isterse de sessiz olarak okuyabilir. Öğle namazı ve ikindi namazı kazaya bırakılmışsa, ister cemaat olarak kaza edilsin, isterse tek başına kişi kaza etsin, her iki durumda da sessiz olarak namazlarını, kıraatlarını yapması gerekir.